Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Akkuyu beldesinde 8 Ağustos tarihinde nükleer santrallere hayır mitingi düzenleniyor. Mersin nükleer karşıtı platform sözcüsü Sabahat Aslan, ülkemizin geleceğini, sağlığını ve bağımsızlığını tehdit edecek nükleer santrallere ve ülkemizin nükleer çöplük olmasına, Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santral konusunda Rusya'ya tanınan imtiyazlara, Rusya'nın kurmaya planladığı Akkuyu ve Akkuyu'nun Ruslara hibe edilmesine hayır demek, Enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına, yerli temiz yenilenebilir enerji kaynaklarına, komşularımızla iyi ilişkilere, bölgemizde ve tüm dünyada barışa evet demek için herkesi mitingimize davet ediyoruz.'' dedi. Miting Mersin Akkuyu Belediyesi'nde 8 Ağustos Pazar günü saat 16'da başlayacak. ABD'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Glenn Davis, Suriye'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin soru işaretlerini gidermek amacıyla bu ülkeye yönelik özel bir denetimi düşünebileceklerini bildirdi. İngiltere'yi ziyaret eden Davis, Londra'da gazetecilere yaptığı açıklamada bazı ülkelerin Uluslararası Enerji Kurumu tarafından soruşturulmasını gözden geçirdiklerini belirterek İran üzerinde odaklanmayı sürdürmeleri, öte yandan da Suriye'yi izlemeleri gerektiğini kaydetti. Davis, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu üyesi ülkelerin yıl sonundan önce Suriye'ye yönelik denetim planlarını müzakere edebileceklerini sözlerine ekledi. İran gibi Suriye'nin de nükleer silah üretimiyle ilgili faaliyetlerini gizlediğinden şüpheleniliyor. Ancak Suriye nükleer silah programına sahip olduğu iddiasını reddediyor. BP'nin Meksika körfezindeki platformlarından birinin patlamasıyla ortaya çıkan çevre felaketinin boyutuna ilişkin son rakamlar açıklandı. Patlamanın meydana geldiği tarihten bu yana yaklaşık 5 milyon varil, yaklaşık 780 milyon litre ham petrol denize aktı. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu ve Enerji Bakanlığı idaresindeki görev yapan bir grup bilim insanı BP'ye ait kuyudan şu ana kadar yaklaşık 5 milyon varil petrolün Meksika körfezine aktığını, BP'nin sızan petrolü kontrol altına alma çabası ve kullandığı çeşitli stratejiler yoluyla bunun sadece 800 bin varilini toplayabildiğini belirtti. Amerikalı bilim insanlarının açıkladığı bu son veriler felaketin 1979 yılında Meksika'nın Campeche körfezindeki X-Tox bir kuyusunun patlaması sonucu 3.3 milyon varil petrolün denize yayıldığı çevre faciasının boyutunu geride bıraktı. BP Deepwater Horizon dünyada denizi en fazla miktar petrolle kirleten kaza olarak tarihe geçti. Van, 30 kilometre uzaklıkta bulunan Erçek Gölü'ne bir süre önce yüzlerce kuşun ve ördeğin öldüğünü duyurmuştuk. Ölümlerin kuş gribinden olduğu yönünde büyük bir panik yaşanırken, 100. Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi heyeti inceleme başlattı. Yetkililer, ördeklerin ölüm sebebinin göçmen kuşlar tarafından taşınan bakteriler olduğunu belirttiler. Yetkililer, göçmen kuşların bünyesi çok daha dayanıklı. Ölen ördekler göçmen değil. Van Gölü Havzası'nda yerleşik bir yaşam sürüyor. Bu yüzden göçmen kuşların taşıdığı bakterilere karşı bağışık değiller. Ancak ölümlerde etkili diğer sebeplerle ilgili araştırmalarımız da sürüyor dediler. Pakistan'daki muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısı 1400'ü geçti. Felaketten 3 milyondan fazla kişi etkilendi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF sözcüsü Abdül Sami Malik, ülkenin kuzey batısını vuran felaketten, 1.3 milyon kişinin ciddi zarar gördüğünü belirtti. Yetkililer yağışların devam edeceği tahmininde bulunurken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresi 29.500'den fazla evin hasar gördüğünü, Çin ile Pakistan arasındaki ana ticaret yolunun seller yüzünden kapandığını bildirdi. Birleşmiş Milletler selden kaçmaya çalışan 30 bin insanın evlerinin çatısına ve yüksek bölgelerde mahsur kaldığını belirterek, 50 bin kişiye yetecek yemek, kurtarma botları, 12 çelik köprü ve su temizleme üniteleri sağlanacağını duyurdu. Avrupa Komisyonu 39 milyon dolar yardım yapacağını açıklarken ABD ise 10 milyon dolar yardım ve 10 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak su temizleme üniteleri gönderecek. Küresel iklim değişikliği ile bu tip felaketler çok daha fazlalaşacak. Küresel iklim değişikliğini önlemek için harcanacak para afetlerin etkilerinin maliyetinden bugün Çok daha düşük. Onun için bir an önce harekete geçerek küresel iklim değişikliğini önleyemek ve fosil yakıtlardan uzaklaşmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in ve AB'nin yaptırım kararı almasına rağmen Çin İran'a 40 milyar dolarlık enerji yatırımı yapmayı planlıyor. Tabii ki enerji deyince bunun petrol olduğunu yine vurgulamak gerekli. Kararı açıklayan İran Petrol Bakanı Hossein Nukrakar Şirazi, yukarı akım projesine Çin'in 29 milyar dolar yatıracağını belirterek konuyla ilgili anlaşmanın Pekin'de imzalandığını açıkladı. Petrokimya rafineri ve boru hattı projelerinin de olduğunu söyleyen Bakan Shirazi, Çin'in ayrıca 7 yeni rafineri yapmak için teklifte bulunduğunu ifade etti. OPEC'in ikinci büyük petrol ihracatçısının İran olduğunu belirten Bakan Shirazi, Çin'in halen İran'dan petrol ithal eden ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını hatırlattı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri ve AB'nin baskısına rağmen dünyanın 5. büyük petrol ihracatçısı İran bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için Çin'i devreye sokmuş oldu. İran'ın OPEC temsilcisi Muhammed Ali Katibi Reuters'e telefonla verdiği röportajda "Bu yaptırımlar yeni değil, sadece şekli değişik. Biz hayatımıza devam edebiliriz." dedi. Ancak petrol bağımlısı dünya İran'la beraber hayatına pek yakında devam edemeyecek. Petrolden kurtul ve barış dolu bir dünyaya yelken aç diyerek esenlikler diliyorum. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan mesuna Uygar Özes.